Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ala ve ala alihi ve safbihi ecmain. Bugün Hikemi Ataiye'den e, okuyacağız. Yazarından ve kitabın e, muhtevasından az çok bahsetmiştim size. E, ve meraklıları için de ansiklopediden ve diğer kaynaklardan, öncelikle ansiklopediden... E, hakkında okumanızı tavsiye etmiştim e, madde madde çeşitli konulardaki görüşlerini birer ikişer cümleyle anlatmış Ataullah İskenderi'yi bu eserinde e, ve çok çeşitli şerhleri var e, Biz de sufi yayınlarından çıkan e, şerhi okuyoruz <gülüyor> bir giriş yaptığımız için bugün birinci hikmetten başlayacağız okumaya şimdi arkadaşlar sufi metinlerde Bizim genel bilgilerimizle bazen ters düşen yani nasıl deniyor buna gençler şimdi ters köşeye yatıran cümleler olabiliyor fikirler olabiliyor nasıl yani işte biz şöyle bilmiyor muyduk dediğimiz şeyler olabiliyor. Bunları benim tavsiyem Tabii Herkesin farklı yöntemi var Kimisi hemen bir çırpıda reddediyor Bak gördünüz mü işte böyle böyle diyorlar Bunlar dine ters düşüyor Aykırı konuşuyorlar, aykırı düşünüyorlar Diye karşı çıkıyor Kimisi hiç sorgulamadan işte büyükler böyle yazmış Diyerek hiç sorgulamadan Hiç düşünmeden kabul ediyor Hatta bu sorgulamayı Ve düşünmeyi o kadar Bırakıyor ki Birbirine zıt düşünceleri bile aynı zihinde barındırabiliyor. Bana sorarsanız bu çok mental açıdan, akıl sağlığımız açısından çok iyi bir yere doğru götürmez bizi. Efendim ben de şöyle düşünüyorum. Bilhassa böyle mutedil sufilerde, mutedil ne demek? Arkadaşlar her ekolün aşırıları vardır. İşte mesela siz beyan, irfan ve burhan metotlarından yeri geldikçe bahsetmiştim. E, diyelim ben işte beyan metodunu ağırlıklı olarak kabul ediyorum. Eğer siz Burhan ve irfan metotlarını tamamen dışlarsanız sadece ve sadece işte kitapta yeri var mı, sünnette yeri var mı der ve onun üzerine e, adeta kitabın ve sünnetin e, bir izahı gibi, canlı bir izahı gibi yaşanan şu koca tarihi dışarıda bırakırsanız bu medeniyeti ve bu medeniyetin ürettiği bütün kurumları, sistemleri, verdiği eserleri dışarıda bırakırsanız işte bugün bazılarının yapmaya çalıştığı şey bu. Ne yazık ki bu bizim köklerimizden koparılıp sonra tekrar o köklerden yeniden canlanmaya çalışmamızdan da kaynaklanıyor. Buradan katı bir selefilik ve habilik işte onun sonucu olarak doğar. Dolayısıyla her ekolün mutedillerinden, orta yoldan gidenlerinden olmak lazım. Benim kanaatim böyle. Ee, ve bu her ekolün muhtedilleri fikrimi de e, Süleyman Uludağ'ın İslam düşüncesinin yapısı eserine borçluyum. E, başlangıç olarak en azından e, fakülteden mezun olur olmaz o ilk yıllarda okuduğum bir kitaptı ve bana çok çok çok faydası oldu. E, hepinize e, can gönülden tavsiye ederim. Özellikle İslami ilimlerle ilgilenen kardeşlerimizin e, mutlaka okuması lazım. Her ekolün Tekrar söylüyorum işte felsefe ekolünün orada dört ekol e, tartışılıyor. E, bütün ekollerin arkadaşlar mutedilleri var, aşırıları var. Bir şeye aşırı bağlandığınızda oradan fanatizm doğuyor. Dediğim gibi birbirine zıt düşünceleri hiç e, şey yapmadan, rahatsız olmadan savunabilmeniz, bir düşünceden ötekine e, hiçbir mantık silsilesi gözetmeden savrulmanız doğuyor oradan. Ee, dediğim gibi bütün hepsinden istifade etmek ve hepsinin e, hepsini bir e, nasıl diyelim bir mantık seslisi içerisinde e, barındırabilmek ve e, acizane kanaatim yine e, hakikatin e, çok yüzlülüğüne bu çok yüzülük yani yüz kelimesi belki yanlış oldu bir şey gibi düşünün bir e, kristal küre gibi düşünün veya işte bir e, Bilemiyorum şimdi kıymetli taş gibi düşünün nasıl onun böyle minik minik minik minik minik bir sürü yüzü var ve hepsinden çıkıyor o ışıltı yani dümdüz olsa o ışıltı olmayacak kesik kesik kesik kesik, kesik olması gerekiyor işte onun gibi bir medeniyetin arkadaşlar birçok boyutu heh, yüz yerine boyut demek daha güzel. Birçok boyutu var. O boyutları düzleştirdiğiniz zaman oradan bir ışıltı çıkmıyor. Oradan bir e, aydınlık çıkmıyor yani bir güzellik çıkmıyor. Orada e, şey yani donukluk oluyor. Arkadaşlar, onun için biz e, medeniyetimizin bütün boyutlarından istifade etmek ruha bakan boyutundan, akla bakan boyutundan, hayatın maddi yönlerine bakan boyutundan, efendim manevi boyutlardan, psikolojik boyutlardan hepsinden istifade etmek durumundayız. Bir de ayrıca yine benim bir e, kanaatim ve bu da e, doğrusunu isterseniz e, insanları ve hayatı anlamakta işimi kolaylaştıran bir e, kanaat. Ee, i̇nsanların da farklı farklı meşrepleri vardır arkadaşlar. Nasıl ki bugün çoklu zeka kuramı var değil mi eğitimde? Ee, herkesin işte e, zekası eşit değil birbirine ve o zekaların yöneldiği alanlar eşit değil. Öğrenme biçimleri eşit değil. Aynı şekilde insanların manevi boyutları, kalpleri de eşit değil acizane kanaatim. Ve <gülüyor> böyle olduğu için de e, kimi insan işte ilim yolunda ilerlerken e, tatmin oluyor ve e, efendim e, dindarlığı, insanlığı dindarlık demeyelim sadece dindarlık çünkü bir insanlık inşa etmek için vardır efendim insanlığı <gülüyor> e, ilim öğrenerek yani beyan metoduyla e, kendinde inşa ederken kimisinin de ağırlık merkezi manevi boyut oluyor e, onun ruhuna hitap etmeyen onu cuşu huruşa getirmeyen onun içinde bir haşyet uyandırmayan yani duygusal boyutu, eksik metinler mesela hiç if, şey yapmıyor, o insanlara hitap etmiyor. Çok ilginç benim mesela işte sorarlar, çok yaşadığım bir hadisedir. Tefsir ne okuyalım hocam? Ben de onlara bir soruyla cevap veririm. Daha önce hiç tefsir okudunuz mu? Hayır, hiç okumadık, hiç çalışmadık derlerse işte Kur'an yolu tefsiriyle başlayabilirsiniz derim. Kur'an yolu tefsirini tavsiye ederim. Birkaç sebebi var şimdi konu tefsir olmadığı için geçelim. <gülüyor> mesela şöyle geri dönüşler oluyor hocam buradan biz hiç etkilenmiyoruz yani böyle böyle e, harekete geçmiyor duyg kalbimiz duygularımız hani buradan bunu okuduğumuz zaman böyle dini yaşayalım diye bir coşku duymuyoruz falan diyorlar e, nasıl yani diyorum <gülüyor> onlara ben çünkü işte metotlarımız farklı onlar böyle duygu yoluyla kendilerine hitap edilmesini istiyorlar ben de Arkadaşlar bir şeyi öğrendiğim zaman yani bir bilgiyi mesela ben e, söylüyorum gerçekten ve bunu hani her seferinde olmasa da çok yaşadığım bir şeydir. İnsan ansiklopedi okurken duygulanır mı arkadaşlar yani? İnsan ansiklopedi okurken gözleri yaşarır mı? E, ben öyle oluyorum yani bir şeyi öğrenmek e, zihnimin bir konuda böyle minicik bir noktasının aydınlanması. Veya bir eksiğinin kapatılması inanılmaz bir heyecan veriyor. Ayrıca birinin bana işte böyle Vatan Millet Sakarya gibi coşkulu ifadelerle efendim o şeyi sevdirmeye çalışması ya da benimsetmeye çalışması gerekmiyor. Ama bunlar işte şey farklılığı, mizaç farklılığı. Bunu da doğal karşılamak lazım. Dolayısıyla yeryüzünde insanlardaki bu çeşitlilik olduğu sürece metotlardaki çeşitlilik de son derece olağandır. Kimimiz e, sufi yolla dine yaklaşırız, manevi yolla ki bu çağın insanının en çok ihtiyaç duyduğu alandır bu. Rahmetli Muhammed Hamidullah Hoca benim e, çok değer verdiğim hayatımda bana en çok etki etmiş iki insandan birisidir. Yani e, şey olarak benden önceki nesilden. Ee, tanımadığım insanlar arasından tanıdığım hocalarım da tabii elbette öncelikli olarak e, etkilemişlerdir. Ee, Muhammed Hamidullah Hoca bir e, röportajında şöyle diyor diyor ki işte ben bütün ömrümü neredeyse batıda geçirdim, ee, üniversitelerinde çalıştım, konferanslar verdim, dolaştım, seyahat ettim. Orada insanlara eğitimler verdim, efendim kitaplar yazdım. Ee, yani tam sayısını bilmiyorum ama on küsür dili böyle çok etkili bir şekilde kullanabiliyor, konuşabiliyor. Ee, fakat diyor <gülüyor> bir tarikatın yaptığı etki kadar etki yapmadım, yapamadım ben Batı'da diyor. Ee, yani her zaman böyle olmuştur arkadaşlar. Ee, küçümsemek için değil, asla asla arkadaşlar. Ben çünkü halka yönelik çalışmaların çok kıymetli olduğuna inanırım. Kendim de o yönde çalışıyorum. Ben de kendimi de oraya ait hissediyorum. Ee, arkadaşlar, kalabalıklar her zaman duygusal metotlardan daha fazla etkilenirler. Yani öyle ince ince ilmi detaylar, ilme merakı olmayan, ilimle ilgili bir birikimi olmayan kitleleri çok fazla etkilemez. Dolayısıyla hiçbir metot efendim dışarıda bırakılamaz eğer evrensel olmak istiyorsanız. Sadece duyguyla da bütün bir toplumu yönetemezsiniz çünkü o toplumun içinde ince zekalar felsefi düşünenler efendim yüksek zekalar yüksek e, mantık arayışında olanlar ak, akıl, aklı çalışanlar da vardır o, ve asıl kurucu unsur da onlardır. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kurucu unsur onlardır. Yani alimlerimizin çalışmaları olmasa biz ne, ne yapacağız yani? O duyguyu nereden devşireceğiz değil mi? İşte ilmi bir tarafa bıraktığımızda duyguların nasıl nefsanileştiğini, nasıl nefsin emrine girdiğini görüyoruz değil mi? Yaşadığımız çağdan. Şimdi arkadaşlar birinci hikmete başlamıştık ve sadece okumuştuk onu. Bugün şerhini de okuyacağız. Ne demişti birinci hikmette? Günah işleme ve hataya düşme zamanında ümidin azalması amele güvenmenin alametlerindendir. Yani işte Sufi Metinler bizi böyle bazen bir, bir dakika burada ne diyor şimdi ya dedirtir eğer düşünerek okuyorsak. Ee, şimdi bir insan günah işlediğinde ve hataya düştüğünde e, ümidinin azalması, korkusunun artması, efendim dehşete kapılması yaptığından ötürü kendisini Allah'tan uzaklaşmış, Allah'ın rızasından uzaklaşmış e, hissetmesi ideal değil mi? Hani bize öyle gelir değil mi? Bize öyle gelir. Aslında bu pedagogların, psikologların üzerinde çok çalışması gereken bir metindir. Ee, öyle olmadığını söylüyor Allah İskender'i. Bugün e, psikoloji de böyle söylüyor arkadaşlar. Yani e, sürekli hataların evet sesimin gelmediğini söylüyorlar. Öyle mi arkadaşlar? Ses gelmiyor mu? Ben boşuna mı konuşuyorum? <gülüyor> evet. Şu yorumları açayım ama öyle çok fazla şey yapmayın. Yorumları takip edemiyorum çünkü. Siz bana yazarsınız eğer ses gelmiyorsa. Ses geliyorsa da yazın lütfen. Ee, i̇nsanın yaptığı günahlar sebebiyle arkadaşlar... E, işlediği hatalar sebebiyle ümidini kaybetmesi benden olmayacak galiba demesi evet sesin geldiğini söylediler çok teşekkür ederim ee, benden adam olmayacak galiba demesi ben e, yapamayacağım demesi yani bu işte mesela bir hata yaptığı zaman bir şeyi bırakması mesela diyeti bırakıyor insanlar sporu bırakıyor değil mi perhizi bırakıyor işte bir ilme başlıyor bir sanata başlıyor hemen bir netice alamadığı zaman veya bir gün e, atladığı zaman onu bırakıyor bu, bu çok yanlış bir şey ee, bizi geride bırakan bir şey bizi maymun iştahlı yapan bir şey ama özellikle burada arkadaşlar çok e, nuanslı bir noktasına temas ediyor bu işin ataullah İskenderi. Sen neden diyor böyle e, bir ameli terk ettiğin zaman, e, bir günah işlediğin zaman hemen böyle ümidini kaybediyorsun. Kurtulamayacağım ben, ben işte bu cenneti kazanamayacağım, Allah'ın rızasını kazanamayacağım diyorsun. Çünkü sen zannediyorsun ki diyor e, insan Allah katında sadece ameliyle yol alır öyle zannediyorsun diyor ameli güvenmenin alametlerindendir bu diyor şimdi onu açıklayacak arkadaşlar daha önce de geçen hafta söylemiştim amelsiz de olmaz amelle de olmaz bizim dinimizde arkadaşlar mesela sadece sufi metinlerde değil hadis-i şeriflere bakın zaten sufi metinlerde ağırlıklı olarak sünnetten yola çıkmışlardır değil mi? E, dikkat ederseniz e, hadisleri reddedenlerle tasavvufu reddedenler e, şeydir yani birbirine yakındır birini reddettiğinizde öbürünü de reddedersiniz e, şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela e, bir köpeğe su verdiği için kurtulan birinden bahseder değil mi? Çok günahkar olup aslında çok günahkar iken sadece bir köpeğe su verdiği için yani bazen eee zaman içinde zaman yaratılır arkadaşlar adeta ve orada benim mesela kanaatim şu siz o kişiden hiç beklenmeyen, o kişiye göre çok yüksek bir davranış sayılan bir davranışı hem de hiçbir izleyicisi olmadığı halde, hiçbir takdir edecek onu kişi olmadığı halde yapabildiği zaman kişi o an, yaşadığı o an bütün hayatına galip gelebilir ve efendim Cenab-ı Hak onu affediyor diyor mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki eğer yani genel görünüşüne bakacak olsak bu kişinin, mesela biz dışarıdan bakan birisi olsak canım işte bu kadar günah işlemiş hayatı boyunca nasıl affedilecek dememiz lazım. İşte bu e, affa aykırı konuşmalar, işte asla şöyle yapan asla affedilmez, böyle yapan asla şöyle yaşayan asla efendim e, cennetin... E, Giremez, işte yüzünü göremez falan gibi ifadeler eğer tekrar edeyim ama burayı. Eğer Kur'an ve sünnette yer alan ifadeler değil de bizim kendi kanaatlerimizse bilelim ki e, diyor Atavullah İskenderi. Sen demek ki her şey Allah katındaki derecelerin hep amelle kazanılacağını zannediyorsun diyor. Sırf zahire takılmışsın diyor. Sırf görüntüye takılmışsın diyor. <gülüyor> ve e, orijinali şöyle. Orijinali derken yani... E, bunun orijinali e, Arapçadır. E, i̇lk çevirisi diyelim. İtimadı taata oldu delil. masiyet vaktinde noksanıracağı. İtimadı taat e, sadece yaptığın itaatlere güvendiğinin e, delili nedir? O itaat eksik olduğunda yani masiyet vuku bulduğunda e, Allah'tan ümidini de kaybetmem. İbadet ve taat gibi güzel amellerine güvenenler iki kısımdır. Biri abitler ve zahitler, diğeri müritler ve salikler. Birinci kısım cennete girerek orada sonsuz nimetlerle mutlu olmak ve ilahi azaptan kurtulmak için ibadetlerine güvenirler. İkinci kısım ise hakkın yüzünü örten masiva perdesini açıp kalplerin yüz görümlülüğü olan gayb keşiflerini ve ilahi sırları elde etmek için amellerine güvenirler. Yani bu abitler ve zahitlerle müritler ve salikleri ayıran niyetleri, hedefleri. Birinci kısım cennete girmek istiyor, azaptan kurtulup cennete girmek istiyor, sonsuz nimetlere kark olmak istiyor. İkinci kısım ise Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını, Istiyor, o gayb keşiflerini, ilahi sırlara ermeyi istiyor. Her, ve Ama her ikisi de bunu amelleriyle yapacağını zannediyor. Her iki itimat da hakikat erlerince kötü sayılır. Gerçekte hani hakikati erip bu konuya hakikatiyle bakanlara her ikisi de kötü sayılır. Şimdi burada bir şey söyleyecektim arkadaşlar. Parantez açıp onu da söyleyeyim az önce anlattığım o hani meşhurdur o sahih hadis-i şerif hani bir köpeğe su vererek cennete giden kişi ama diğer taraftan da mesela böyle işte birçok ameli olup kurtulamayanları anlatan hadisler var yani bir konuyla ilgili arkadaşlar bir kanaate varacağınız zaman bak hüküm bildireceğiniz zaman demiyorum aman aman hüküm vermek arkadaşlar eğer göreviniz değilse sizi büyük bir sorumluluk altına sokmaktan başka bir şey yapmaz. Onun için herhangi bir şeyde bu böyledir, bu şöyledir, işte haramdır, farzdır, günahtır, sevaptır gibi hüküm bildiren cümlelerden son derece sakınmanızı tavsiye ediyorum. Ama olunun aklı hüküm vermeden de çalışmaz. Yani bir şeyin doğruluğuna ben kani olmam lazım ki bu doğrudur demem lazım ki bunu yapayım. Değil mi? Yapmaya çalışayım. Bu yanlıştır demem lazım ki zihni, zihnimde ondan kaçınayım. Yani bazıları işte böyle dırlı cümleler kurmayın falan diyor da tamam da yani bu kaçınılmaz bir şey. O zaman ben e, acizane bunu şöyle kendi, kendi içimde çözüyorum. E, kendim tabii ki bir kararım olmak zorunda hayatımı sürdürebilmek için. Doğru ve yanlış nedir? konusunda bir kararım olmak zorunda bu beni bağlar bir kanaat geliştirmek zorundayım ben ama başkalarının hayatları ile ilgili hüküm vereceğiniz zaman e, vermeye kalktığınız zaman diyelim e, son derece dikkatli olun arkadaşlar hele sizden böyle bir şey istenmiyorsa bu sizin göreviniz değilse yani hakim değilseniz öğretmen değilseniz idareci değilseniz efendim ne bileyim e, fetva sorulan bir müfti bir alim e, değilseniz sizin görüşünüz gelip e, sizden istenmiyorsa özellikle de o konuda ne yapacaklarına dair işte doktor hekim gibi, gibi görevleriniz yoksa arkadaşlar mümkün olduğu kadar hüküm vermeyin ya e, hele de bilmiyorsanız çok emin değilseniz yani ama işte diyeceksiniz ki çocuklarımızı eğitirken onlara doğruyu yanlışı söylemeyecek miyiz evet söyleyeceğiz e, çok emin olun yani çok emin, sadece çok emin olduklarımızı öğretebilsek çocuklarımıza zaten yeter. Hayatları boyunca yeter arkadaşlar. Çok emin olmadın. Allah şöyle yakar, böyle yapar. Şunu, yok bir şey olmaz, günah olmaz falan gibi. Yani Allah'ın günah dediğine günah değil demek. Günah değil dediğine günahtır demek. Bunlar ikisi de aynı şey. İnsanın haddini aşması demek. Allah korusun. Arkadaşlar işte böyle bir kendi bir kanaate varacağımız zaman dini bir konuda ben dini konular için söylüyorum. Mümkün olduğu kadar konuyla ilgili bütün rivayetleri, bütün iddialı olduğu da çoğunu hiç olmazsa okuyun arkadaşlar, çoğunu bilin. Yani tek bir hadise dayanarak bir konuyla ilgili hüküm vermek, tek bir ayete hatta dayanarak. Çünkü o konuyla ilgili birçok ayet var belki Kur'an-ı Kerim'de. Biri şu yönünü anlatıyor, biri bu yönünü anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman, mesela kurtuluş konusunda, necat konusunda Kur'an-ı Kerim'de baktığınız zaman, bütün ayetlere bakmadan, o konuyla ilgili bütün söylenenlere, Kur'an'daki ifadelere bakmadan Allah şöyle buyuruyor, bu konu böyledir, bu, bu konudaki hüküm böyledir diyemeyiz. Çünkü ne yapmış oluyoruz? Bu körlerin fili tarifine benziyor arkadaşlar. E, tasavvufta da öyle. Yani kurtuluş mesela nihai hedeftir. Kurtuluş, e, Allah'ın affı. O affa kazanabilmek, mazhar olabilmek nihai hedeftir. Ama bu neyle olacak, nasıl olacak? Bir hadiste şöyle diyor, bir hadiste böyle diyor. Niye işte? Kişi sayısınca belki kurtuluş yolu var. Yani sen bir tanesini öğrendiğinde bütün insanlara onu dayattığında insanları tek tipleştirmek istemiş oluyorsun yani. Şimdi diyor ki Şerh'den, şer, şer Atâullah İskenderi'nin şarihi, her iki itimat da hakikat erlerince kötü sayılır. Çünkü nefsi görmekten ileri gelir. Yani sen kurtuluş için veya o hedefin için nefsini e, görüyorsun. Nasıl diyelim? Nefsine dayandırıyorsun kurtuluşu. Ve fiil ile amelleri kendine nispet etmekten doğar. İşte ben böyle yaptım, kurtulurum. Ya da böyle yaptım. Kurtulmayacağım asıl ikinci kısmı söylüyor ben şu hatayı yaptım dolayısıyla kurtulmayacağım sen diyor zannediyorsun ki yani senin nefsin mi seni kurtaran şey senin kendi amellerin mi seni kurtaracak olan şey o yüzden bu itimat makbul sayılmaz ve amellere güvenenler daima ayıplanır arkadaşlar ben onu şöyle kabaca yani çok kabaca benim çözümlerimle de yetinmeyin onu da söyleyeyim size Evet dinliyorsunuz bir başlangıç olarak güzeldir ama nihai olarak burada bitirmeyin meseleyi. Buradan alıp çok daha yukarılara götürün. Daha bu konuları daha güzel anlatan, daha detaylı, daha derin anlatan metinleri, insanları dinleyin, okuyun ve yükseltin fikirlerinizi. Bir başlangıç düzeyinde şunu söyleyebilirim arkadaşlar. insanın kurtuluşu Allah'ın elindedir, kendisinin elinde değildir. Dolayısıyla mesela ben şöyle diyorum bunu basitleştirerek. Ya cennet Allah'ındır, cehennem de Allah'ındır, kuralları koyan da Allah'tır, ilkeleri koyan da. Mesela nasıl ki mucizeler sünnetullah'ta bir istisna oluşturuyorsa, yani ateş yakar ama İbrahim'i yakmadı, işte su boğar ama Musa'yı boğmadı, değil mi? Yani bildiğimiz fizik kurallarının dışına çıkıyor allah Teala. Ben onların da bir kuralı olduğunu düşünüyorum zane Manevi boyutla irtibatları olduğunu düşünüyorum fizik kuralların. Efendim. E, ama o kuralları biz keşfedemediğimiz için yani fizik kurallarla manevi boyut arasındaki irtibatı keşfedemediğimiz için onlar bize harikulade geliyorlar. E, aynı şekilde efendim Allah Teala'nın affı ile ilgili de e, istisnaları olabilir. Yani hiç affedilmeyeceğini düşündüğümüz birini allah Teala affeder. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Girdik cennete, bir baktık ki bizim asla affedilmez dediğimiz birisi de orada. Cennete ne yapacağız? Şöyle diyorum ben, ya ben ya o tanrım. O varsa ben yokum falan mı diyeceğiz yani çıkacağız mı cennetten? Cennet Allah'ın, kul Allah'ın, mülk Allah'ın yani istediğini koyar arkadaşlar. Ee, ama tabii ki bu şu demek değil yani bütün bu, bu metinleri okuyup e, böyle ibahi meşrep olanlar ha bak gördün mü amel o kadar da önemli değil Allah isterse herkesi affeder tamam tabii ki isterse herkesi affeder ama affetmeyeceğim şunları şunları diyor ne yapacağız o zaman değil mi o, onu da o söylemiş. Büyük arifler kendilerine güvenilmeye değer bir hal görmezler. Yani dolayısıyla bu. Buradan arkadaşlar bu metinden amelsizlik sonucu çıkmaz. Amele değer vermeme sonucu çıkmaz. Aman ha oraya dikkat. Bu metinden ameli yeterli görmeme sonucu çıkar. Yani ben bu kadar amel yapıyorum. İşte Allah namaz kıl demiş kılıyorum. Zekat ver demiş veriyorum. İşte ne bileyim affet demiş affetmeye çalışıyorum. Yani manevi, zahiri, batıni birçok amele kalbi birçok amele riayet ediyorum. Ama Allah gene de isterse, Allah kabul ederse bunlar benim için kurtuluş vesilesi olur demek. Kendinden bilmemek yani kurtuluşu. Bununla ilgili de çok güzel bir hikaye var. Vakit doluyor ama onu da paylaşmam lazım. Çok iri. İşte hadiste geçtiğine göre geçmiş ümmetlerden bir zat bütün hayatını ibadetle geçirmiş, rivayete göre 500 yıl yaşamış bir adada. Ve o adada hiç secde edilmedik tek bir karış toprak parçası bile bırakmamış. Yani bütün ömrünü o adada böyle ibadet ederek geçirmiş. Ve ölmüş, vefat etmiş, efendim e, hesap kurulmuş. Cenab-ı Hak demiş ki ona, işte amellerine bakılmış. Seni affımla cennete koyuyorum demiş. Bu kişi de demiş ki, Ya Rabbi ben bütün ömrümü zaten sana ibadet ve taatla geçirdim. Neden beni... Affınla koyuyorsun cennete. Ben amelimle cennete girmek isterim. Ee, Cenab-ı Hak öyle mi demiş? O beş yıl boyunca gözlerin gördü ya senin. İşte bütün o ibadetler gözünün görmesini bile ödemez demiş. Eğer her şey karşılıklılık hesap edilecekse. Yani ben hak ettim, işte ben e, kazandım diyeceksen. O zaman e, bir defa önceden sana bedava verilmiş olanları bir öde bakalım ibadetlerinde bakalım ne kadar ödeyebileceksin. İşte dolayısıyla büyük arifler kendilerinde güvenilmeye değer bir hal görmezler. Kendileri yani şöyle düşünün, birisi size büyük bir lütufta bulunuyor, büyük bir ikram, bir hediye de bir ikram da bir taltifte bulunuyor. Siz de diyorsunuz ki, ama ben de işte ona zaten bu kadar sevgi duydum, bu kadar selam verdim, bu kadar ikram, ben de ona ikramda bulundum. İşte onun karşılığı bu. Böyle böyle mecbur yapacak yani falan gibi oluyor ameline güvenmek Allah korusun daha doğrusu bilhassa Cenab-ı Hak söz konusu olduğunda onun karşısında bir varlık iddia etmek oluyor bir varlık iddia etmek oluyor ki biz onu bile yapmamalıyız edebe aykırıdır şeytan değil mi varlık iddia etti Allah karşısında Kendisini ayrı bir varlık olarak Allah karşısında iddia etti ve sen bana yanlış yaptın dedi. İşte o yüzden ki Allah karşısında bir varlık iddia edilmesinin sonucu olarak yani ben bunu hak etmedim, neden Allah böyle davranıyor diye hesap sormaya başladık değil mi? Bu çağın insanları olarak arkadaşlar. Büyük arifler kendilerinde güvenilmeye değer bir hal görmezler. Kendilerinden çıkan fiil, hareket ve hareketsizliklerin, yani yaptıkları ve yapmadıkları şeylerin, bütün hallerin hakiki faili olarak, yaratıcısı olarak Cenab-ı Hakk'ı görürler. Kendilerini, arkadaşlar, hakkın birbirinden farklı isim ve sıfatlarının mazharı bildikleri için, işte o İsmail Hüsnay'da onun için okuyoruz, Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinin tezahür ettiği bir alan, bir varlık formu olarak bildikleri için kendilerini bir kabahat işlediklerinde ümitleri ve emniyetleri azalmaz, ibadet ettikleri zaman havf ve haşyetleri eksilmez. Yani biz bir kabahat işleriz, bir günah işleriz ama biliriz ki Allah'ın affı bizim işlediğimiz o günahtan daha büyüktür. Geçen de söyledik ya... Derdimiz var evet, sıkıntılarımız var ama Allah o derdimizden daha büyük. Allah'ın gücü, kudreti, yardımı, lütfu daha büyük. Evet bizim günahlarımız var ama Allah'ın affı ondan daha büyük. Bunlar arkadaşlar sakın ha günahları önemsiz ve küçük görmekle e, mühim değil demekle sonuçlanmamalı. O çok yanlış olur. İşte dediğim gibi bütününü, bütününün e, dışına çıkmış oluruz ama... Arkadaşlar sadece işte dediğim gibi bir günah işlediğimizde bütün ümidin kesilmesi de demek ki kurtuluşu kendi amellerimizde görüyormuşuz. Ondan kaynaklanıyor diye düşünebiliriz. Bunlar Hak Teala'nın zatında fani olanlardır. Yani kendilerini sıfırlamışlar. Allah'ın zatında kendilerini yok saymışlardır. O yüzden hallerinin ortaya çıkışını haktan bilir. Hakkın tasarrufu olarak görürler. Yani günah işledikleri zamanda bile oradaki hikmeti bulmaya çalışırlar. Neden ben bunu yaptım? Neden bu bana e, izin verildi de yaptım? Hani diye düşünürler. Vaht, onlar vahdet denizinin yüzücüleridir. Vahdet denizi ne? İşte her durumda birbirine çelişik gibi görünen dışarıdan baktığınızda bütün o yaşam hallerinin aslında tek bir e, taşın hani değişik e, Yüzeyleri gibi e, algılarlar. Dolayısıyla oradaki bütünselliğe ulaşmışlardır. Yani hayattaki bütünselliğe ulaşmışlardır. Yaptıklarının birbiriyle ilişkisini de o açıdan kurabilirler. Her iki halde de haf ve recayı korku ve ümit içinde olmayı seyir sülükte iki kanat yaparak vuslat meydanına doğru yüzer, uçar ve at sürerler. Yani e, insan mesela... Günah işlediği zamanki üzüntüsüyle de kazanabilir Allah katında. Arkadaşlar ama böyle düşünüp de o, yani çok iyi ya ben günah işleyeyim işleyeyim Allah'a isyan ederek yaşayayım arkasından duyduğum üzüntüyle de kurtulurum diye düşünmeyin. Yani istisnai bir durumdaki, şöyle düşünün işlediğimiz her günah bizi Allah'tan uzaklaştırır arkadaşlar Allah'ın rızasıdan uzaklaştırır. Şeytan, şeytanın durumunu düşünün yani ilk günahkar olarak uzaklaştırır, oradan tevbe ederek rucu tevbe rucu geri dönüştür yani yoldan çıktın tekrar yola dönmektir tevbe rucu. O tevbenin ki samimiyetimiz belki bizi önceki halimizden daha yakın hale getirebilir Allah katında böyle bir imkan barındırıyor içinde ama o riske almaya da. Değer mi? Hani orada büyük bir risk var. Çünkü uzaklaştığın zaman geri dönememe, orada kalma hali de var. Biliyorsunuz böyle böyle değil mi? Mürtet bile oluyor insanlar. Hadislerde bununla dair örnekler de var. ''O halde Cenab-ı Rabbil alemine itimat tevhid sırrına eren ariflerin işidir. Ondan başka şeylere güvenmek ise ayrılıkçı gafillerin vasfıdır.'' Maksat sülük erbabını yani bu yola girenleri, seyri süluka girenleri bu yüksek himmete davet ederek hakikatten mahrum olmalarını önlemektir. Yoksa Hakk'a ermenin normal sebebi olan güzel amellerde ve bu amellerin kazandıracağı hallerde şüphe bırakmak değildir. Yani demek ki güzel amellere gerek yokmuş. Demek değildir. İbadet ve kulluk etmenin alemlerden gani olan Cenab-ı Hakk'ın lütufları karşısında değeri yoktur. Hak cemalinin tecelli yeri olan cennet ve nimetleri onun fazlının bağışlarının sonucudur. Hak celalinin tecelli yeri olan cehennem ve azabı onun adaletinin gereğidir. Rahman ve Rahim isimlerinin tefsirine Tekrar bakabilirsiniz bununla ilgili. Resulullah'ın buyurduğuna göre uzun ömrünü ibadetle geçiren bir Musevi'nin bütün ibadetleri hesap görülmesi sırasında varlık nimetini bile karşılamamıştır. Diğer nimetlerin şükrünün yapılmamış olduğu anlaşılınca da cezalandırılması emredilmiş. Bu abid ve zahit kişi kurtulmasının ancak Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve inayetine bağlı olduğunu anlamasıyla kurtulabilmiştir. İşte burada arkadaşlar yaptığı iyiliği adeta büyük gören, ve başa kakan, e, durumun, yani başa kakan bir durumda olmanın çirkinliği bize anlatılıyor aslında. Anlatabildim mi? Yoksa amelsizlik övülmüyor. Aman ha buraya dikkat edelim. Yani e, amelsizlik zaten kötü başlı başına. Önemsememişsin. Yani takmamışsın Cenab-ı Hakk'ı. Haşa yani. Onu gösteriyor. E, hele hele böyle hiç rahatsız olmadan, eksiklerinden hiç rahatsız olmadan amelsiz bir şekilde yaşamaya devam etmek. O zaten kötü. Ama amel yaptığında, herhangi bir iyilik yaptığında bunun mutlaka karşılığının verileceğini düşünmek ve beklemek, yani ben bu kadar da namaz kıldım, bu kadar da bunu duydum biliyor musunuz arkadaşlar ben kulaklarımda? Ben bu kadar namaz kıldım hiçbir işim rast gitmedi diyor. Yani demek ki işlerinin rast gitmesi için yapmış o amelleri, o namazları, o ibadetleri. Dolayısıyla daha dünyadayken arkadaşlar tepetaklak oluveriyor insan Allah korusun. İki Cihan Efendisi Efendimizin sana hakkıyla ibadet edemedik ey mabud buyurdu. Peygamberimizin dualarındandır bu. Sana hakkıyla ibadet edemedim ya Rabbi diyor. Bu bakımdan ümmetine bir hikmet der, e, dershanesi olacak kadar anlamlı ve ibaret, e, ibretlidir. Cürmünü muterif ol, taata mağrur olma ki şifahane-i hikmette sakayım isterler. Çok güzel bir şiir e, beyit. Cürmünü muterif ol, günahını hatanı itiraf et, taata mağrur olma, itaat ettiğin zaman da gururlanma yaptığın iyi amellerle de gururlanma ki şifahani hikmette, hikmet hastanesinde sakiyim isterler hastaları kabul ederler sağlamları değil diyor böylece birinci hikmeti okumuş olduk biraz uzatmış olduk efendim inşallah e, hikmetiyle e, anlaşılmıştır yanlışlara vesile olmaktan Allah'a sığınırız, yanlış anlatmaktan Allah'a sığınırız, eksiklerimizi Rabbim sizin derin anlayışınız ve hikmetinizle Tamamını erdirsin. Ömrümüz hikmetsiz geçmesin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.